Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Bir saygın ve Risto'yla balkon keyfine daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Episode 2 değil mi? Episode 2 oldu bu. Bugün balkonda değiliz. Bugün balkonda değiliz. Bugün farklı bir yerdeyiz. Bugün biraz havuz başındayız. Bugün havuz başı, biraz balkon başı, biraz ev başı. Biraz ev başı. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. Bugün farklı bir yerdeyiz. Evet. Ne konuşacağız bugün sevgili ne konuşacağız. saygın? Bu fark... <gülüyor> ee, bu hafta ne konuşalım, ne konuşalım diye düşündük. Eee... Olan bitenden konuşabiliriz de düşünüyoruz ama öncelikle Hı. uzun zaman sonra oynamaya çalışıp da beceremediğimiz... Bir türlü beceremediğimiz ve epik fail olduğumuz... Ferepe deneyimimizden bahsetmeye <gülüyor> karar edelim. Masaüstü Ferepe'si. Evet. Nasıl oluyor bu? Arkadaşımızın evine geldik masaüstü Ferepe'si oynayacağız diye. Amma ve maceraya başlayıp... Değil mi? Yani hakikaten bildiğiniz bir gece bir gündüz masa başında oynadık. İki, i̇ki encounter yaşadık ve öldük. <gülüyor> i̇ki encounter bitirmemiz zaten iki gün süredir. Evet. Yani öldürme çalışmış şey de yani iki tane goblin yok işte bilmem ne falan filan. Arkadaş... Ben Minator oynuyorum, Barbar. Evet. Ben de Tiefling oynuyordum. Ona Tiefling oynuyordu. Biz hangi şeyi düşünüyordu bilmiyorum. Daha neden bilmiyorum. bilmiyorum. Tördedüşün. Tiflin galiba. Tördedüşün. Törd, bilmiyorum. Yok es daha yeni dandersin. Da Allah Bir şeydir sonuçta. Tieflingler var, Minatorlar var. İşte ondan sonra hepsini oturduk, öğrendik. Zaten karakterlerimizi önceden yapmıştık. Ben böyle aygır gibi Minatorum. Ama beni erfler büyütmüş. <gülüyor> Mağarada bulmuşlar. Sonra ve. Ya bir kez sen çıkış noktan biraz yani kafadan yok. Tamam mı? Ya Eflerin büyüttüğü bir minotorsun sen. Evet şimdi. abi ben deneysel minotorum. <gülüyor> Deney <Deneyi> yapmışlar benim <gülüyor> üzerinde demişler ki biz bunu acaba toplumsal olarak böyle yetiştirirsek, Efl kötüyü de yetiştirirsek bu ne <gülüyor> olur? Abi bunu işte senin gibi bunu o zaman. acaba bu minatoru acılarını Ondan sonra kendi içerisindeki Çatışmalarına son verebilir miyiz Çünkü minator dediğim böyle hep labirent Hep labirent takılan bir tip zaten, Hayatı labirent Demişler yani. Evet işte öyle bir, bir şey yapmayı denemişler Açık alanda büyütmüşler organik büyüdü yani. İşte evet organik <gülüyor> O yüzden her şey biliyorum öyle bir minatorum ben ee, böyle deneysel bir minatör olaktan tabi bir şey olmuş ben yapacak evet. bir şey yok Aldığım ya sonra... bir tane şey e, fire burst yaptım ben kıçına iki, iki kıvıldım geldi diye bütün oyun boyunca ya adamın beni dibinde, beni dibinde herifi öldürmeye çalışıyorum geliyorsun götümden ateş çıkartıyorsun kardeşim bak sana 6-7 demiş bir şey vermişim ben, bak ben onu yapmasam o sana e, saldırdığın zaman bak ona eksi bir e, dem, şey e, atak rol şey, curse yapmışım sana 15 koyacaktı koymadı. Ne güzel işte. Abi bana zaten koyamıyor ki. Ya bırak. Ayrıca buradaki olay o değil. Buradaki Burada... olay arkamdan birinin benim alev alevli yani... olaylar oyunlar yapması. Bak götündeki kıllar yandı biraz diye tamam mı? Abicim götündeki kıllar en önemli <gülüyor> şeylerinden biri benim. Minotorum lan ben. Ne oluyor oğlum böyle bir şey yakıyor beni böyle. Yani böyle bir mallıyorum. Ne oluyor lan diyorum. Oğlum sen daha yaşayan ee, henüz köfteleşmemiş etsin. Takte etin diye. Sen de nesin yani? <gülüyor> Boynuzlu, onası. Ben bir, şeytan şey. insan karışımıyım. Haydi lan, bırak. Tabii, ne oldu belli. Benim atalarım var ya. Ee, e, ne olmuş ataların evet. Şeytanlarla bir anlaşma imzalamışlar. E? O yüzden biz böyle yarı şeytan yeri insanız. Ah canım tabi. Soyluyuz biraz. Haydi lan. bir Hikaye bilmiyorsan. İki tane ateş çıkartıyorsun diye adam mı oldun? E, herhalde. Başarmışsın, ne Neyse. cehennemden akrep çağırıyorum oğlum. Ya Kötümdeki bırak canım. Götürün kuyu. Skorpion <gülüyor> mısın, <lan? gülüyor> Neyse sonuç olarak ee, biz böyle kendi birbirimizi yedik ama hiç kimseyi öldüremedik. <gülüyor> <gülüyor> Aynı birbirimizi parkide, yedik yani. Partide kaç kişiyiz? 7-8 kişiyiz değil mi? Evet 7, 7 kişiyiz. Arkadaş cık. vuruyoruz vurur, vuramıyoruz ki zar atıyoruz. Zar atamıyoruz. Atamıyoruz zarları yani. 20'lik zar atıyorsun tutmuyor. Atıyorum, zar atıyorum bir atıyorum 4 ya. 4 geliyor 1 yani. Aslında 1 attığımızda da hakikaten şey olması gerekiyordu. Onu da atladı bizim diye. 1 ee. falan atınca çünkü epic fail oluyor yani böyle hakikaten elinden silah falan fırlaması gerekiyor. bu galiba bizim, bizim edişinde yokmuş o. Yok o yokmuş. Daha eski bir edişinde hmm. varmış. Yani eskilerde kalmış. Eski nerede çünkü bir attın mı direkt böyle ya takılıyordun uçuyordun ya bir şey oluyordun ya, bir şey oluyordun, ya herife vuramıyordun kucağına düşüyordun. <gülüyor> abuk bir şey oluyordu yani. 20 atınca 40 tıkılı 1 atınca 40 tıkılı fail oluyordu işte. Neyse bir bok beceremedik yani. Evet bu atıyoruz atıyoruz vuramıyoruz. Eşe kadar minatörüm ya. Arkadaş bilmem ne frenze. Yok bir şey double strike. Zarf tut yapıyorum hiç. Bana mısın demiyor artıklar. Atıyorum atıyorum. Anlayacağın fnp'de geçmiş bizden. <gülüyor> Allah geçmiş valla. Beceremiyoruz. Bir de o kadar detay tıklamıyoruz artık yani. Evet ya. Yani. Yok işte şunu şöyle yaptım. Yok ayağıma şey eee... Taş saplandı. Yok bilmem ne. Detaylı Duvarızı tasvirden de yırtmışız. Yani, yani RP e zaten yapmıyoruz. Evet. Roleplay okay. zaten yapmıyoruz. Ondan sonra işte şey hidden effectler, side effectler. Ondan sonra işte hidden triggerler falan onlara hiç bulaşmıyoruz. Oluyormuş bir şey. Aklımıza gelince söylüyoruz. Diğer biraz de... board game tadında oynadık yani. <gülüyor> evet. Hoş, ben biraz roleplaying yapayım dedim Ondan sonra şeye benzettiniz. Ne o? Bir şeye benzemedin. Sen kendine benzedin biraz. Kendine benzedin. <gülüyor> Ya i̇çimdeki minator oynadım. İçimdeki minatorlar. Barbar minatorlar. Neyse yani ama beceremedik bu yüzden. tutamadık, tutmakta zorlandığımız evet, minator... minatorlarımız var. Minatorlarımı oynadım. <gülüyor> Hoş ben yine kendi karakterimden keyif aldım canım. Güzel ya güzel ben, oynadım da. Ben keyif aldım almasına da hani benim karakter zaten uyuz bir karakter olması gerekiyordu. Uyuzluk yaptırmadılar bana. Ya bu şeydeki o ah nasıl bu? Dövüşler de hep uzun süre. Hiçbir zaman bunları böyle kısaltmanın bir yolunu bulamadık. Bir pratikleştirmenin bir yolunu bulamadık. Hayır yani bu pratikleşmeyle yani. alakası yok. Yani herkesin şey e, koordineli olması ve hani ne yaptığını bilmesiyle alakalı bir şey. Sen şimdi bir tane spell yapacaksın. Ulan bu spellin etkisi neydi? Ulan bunun şeyi var mı? E, range mi bu? Şey mi? melee mi? Ondan sonra şey single shot mı? Ondan sonra bu vurun ...yandakine de sıçrıyor mu falan filan. Yani bunları sen yani ezberi bilmen gerekiyor ki... ...ve karşındakinin DM'in de özellikle ezbere bilmesi gerekiyor. Tak bunu yapıyorum deyince... ...o tamam şöyle şöyle şöyle oldu diyecek adam sen. Biz iki saat işte ha, bu böyle olunca şöyle oluyormuş diye kitap bakıyoruz falan. Evet. Gerçi bütün ma masa oyunları... Masa bununla... üstünde de öyle oynuyoruz. Evet, yani. Bir dakika bunu yapabiliyor muyuz diye açıp manuellere bakıyoruz. Aynen. Yani zaten oyunun %70'i manuel okumakla geliyor. Evet. Yanlış, yanlış, yanlış oynuyoruz. Ben de oturuyor biz Monopoly'a <gülüyor> oynayalım. Biz Tabu'uma bu oynuyor ama Ben de en basit oynayalım. Aa, ben Tabu'u tabu sevmiyorum. Tabu sevmiyorsun. O zaman şey oynayalım. Trivial Perfect'u sevmiyorum. De sıkıcı Monopoly'de sıkıcı de ondan sonra yok işte şunu yaptın, yok arkamdan hiç çevirdin. Millet bir bile bozuluyor, oyun bitiyor. O zaman Tavla <gülüyor> oynayacağız Allah Allah. Tavla olabilir evet. Dördüncü bir Tavlayı da olur. ben iyi oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tavlayı da ben iyi, dama da oynayamıyorum. Hiçbir şey oynayamıyorsun sen. Ya sana. en iyisi biz şey oynayalım. Battlefield falan. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayara dönelim diyorsun. Bilgisayara dönelim orada oynayalım RPG falan. Neyse yani anlayacağınız biz bu işte hakikaten yaşlanmışız. Eskiden oynuyorduk ama artık ancak kitaplarını falan okuyoruz yani. İşte. Aynen. Öyle onu beceremedik. Sonra ha. bu hafta ha. başı neler oldu ya? Bu hafta neler oldu? Ee, aslında bunu Kafkaesque ile konuştuk da saygınlığa da bir konuşmakta fayda var. Battlefield için ne diyorsun? Sabah körü zaten saygın beni aradı. oğlum internete baktım dedim. Ben böyle abi uyanamamışım daha. Ben gözlerimde çapaklar falan. Ne oluyor lan diye açtım telefonu. Ya, i̇nternet çünkü... çalkalanıyor diyor. Evet. Abi internet ben... internet niye çalkalanıyor? İnternet çak... ne niye falan diye mesaj geldi. Ne demek niye? Bad flag yazdım. Bad flag ne diyor bana? Ulan... Uyuyordum oğlum. Valla şöyle bana? Saba ben sabah, kalktım. Bak, sabah kalktım servise ha. bindim tamam mı işe gideceğim diye açtım her zaman gibi Twitter'a bakıyorum falan Cık. arada böyle bir şeyler görüyorum işte ondan sonra Batfleck bilmem ne işte o öyle olmaz dalga geçen tweetler falan filan dedim ne oluyor Ben Affleck niye böyle bir şeyler dönüyor. Son bir tane haber gördüm. Batman, işte yeni filmdeki Batman, Ben işte ben Affleck olacak diye tamam mı? Hadi lan falan dedim böyle. Birkaç tane daha haber baktım gerçekten öyle mi falan. Anladın Ve gerçekten öyle olduğu görünce kafayı yedi. hemen açtım haberleri okudum. Anas, ve onun ardından da internette inanılmaz böyle patlama. Çünkü böyle bizim saatimizle gecenin bir üçünde mi ne açıklanmış tamam mı? Hı. Ve böyle gecenin üçünden itibaren Twitter'a bakıyorsun millet böyle yarılmış tabii işte aa onla daha geçmiş işte Matt, Matt Neiman ondan sonra Robin olacakmış. Yok işte bilmem Jennifer Lopez olacakmış. Yoksa Yaptım, bu olacakmış. Tabii o işte, Aa neler ne dalgalar geçmişler. Sonra bir işte yok Kevin Smith yazmış bir şeyler. Ben ondan sonra Batman'i çıplak gördüm falan filan. Genkleri <gülüyor> yapmıştı. Şey kankası ya. Evet. Abi böyle abuk sıktı şeyler yapmışlar. Ben de direkt sana yazdım. kim yazacağım? Abi William Shatner şey olmak istiyormuş. Alfred olmak istiyormuş. William Shatner. Alfred. Kız bakan. Hmm. <gülüyor> Abicim yani... Düşünsene Bruce, Ne yapmaya çalışıyorlar? Bruce Wayne'in eve getirdiği kızları şöyle bakıyor. Hmm. Bundakileri var. Would var. like to come? <gülüyor> <gülüyor> to the Batcave. Değil mi? Geceleri to aslında... The... Geceleri <gülüyor> aslında şey şu... Maskeyi falan takıp Batman olarak kız kaldırmaya falan çalışıyormuş. Değil mi? Büyük <gülüyor> bir şey yapmış. Hayır oğlum. Orada Alfred Cave'i varmış. Yani Ya neyse sonuçta Batman, e, Affleck'ten Batman olmaz. Gittim ben imza imzaladım. Change York'ta şey açmışlar hemen. <gülüyor> o, sonra onu da imzaladım. Böyle bir şey olmaz abi. Ben bu işi kabul etmiyorum. O zaman da kabul etmedim. O filmi de seyretmem. Bak burada da söylüyorum. O evlaki. O imdaki. şekilde çıkar. Seyretmiyorum abi. Seyretcen abi. Seyretmiyorum. Batman'in oynadığı kısımları gözümü kapatacağım. <gülüyor> ama parasını vereceğim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> parasını, parasını yarım vereceğim. Yani. <gülüyor> parasını vereceğim ama öyle yani. Ayıp lan. Böyle bir şey olabilir mi? Millet böyle şey falan almış işte. Ama Anlamanda Heath Ledger için de aynı boku diyaladınız. Ondan sonra bak ne güzel oldu lan. Heath Ledger'la aynı şey mi? Bir tanesi şey... E, Brockback Mountain oynamış. Ondan sonra başarılı bir arkadaşımız. Diğeri Ben Affleck lan. Ben Affleck'in ne olduğunu hatırlamıyor musun? Ben böyle film serderken sürekli gözümle Daredevil mu gelecek yani? Daredevil'a geçtim. Başka şeyler de geliyor insanların. ne geliyor mesela? Var işte adımı Giggly, Migli böyle abuk bu sürü. Jennifer Lopez'le klibi var. saçma basak şeyleri var. Yani adamın hayatında... Ee, otoritelerce başarılı hadi diyelim mesela. İşte kaç tane şey var? işi var? Ee, var aslında 4-5 tane. Ne var? Ee, şey var işte Argo'su Oscar aldı. Ondan sonra The Town Argo baya, geçen sene zaten. Baya iyi yorum almıştı. Kendi yönetmişti zaten. Hayır, ama işte onunla yönetmenlik aslında. Oyunculuk değil ki. Bizim oyunculuk, oyunculuk olarak yani. veriyoruz. Millet da yazmış ya. Ondan sonra asıl şey... yani oyunculuğa destek versin. Şey. E, yönetmenlik açısından destek verirse okey ama oyunculuğunu yapmasın diye. Şey vardı neydi? O... Aaaa filmin adını unuttum. Woodville Hunter. Evet. Oscar oldu o da. Matt Damon. Matt Damon'la birlikte oscar Matt oldu. Matt Damon. Aksinde Matt Damon Batman olsaymış daha iyi olur. Yuh. Yuh. Niye? Matt Damon. Olsun. <gülüyor> Öyle bakan. Tipsiz. Yok canım. Jason Bourne gibi düşün. Abi ya. Jason Bourne gibi düşünmek istemiyorum Batman'ı belki. Olabilir. Ben kimdim? O kadar da değil ama aksiyon kapasitesi <gülüyor> yok. fena değil. Yok abi. O, o Onlar lütfen bulaşmasınlar. Yani böyle bir şey olmaz ya. Yazık yani. Zaten hadi şimdi bak. Bir tane Men of Steel filmi çektiler. Hı. Kabul ettik. Aldık bünyemize. Ondan kucakladık. Değil mi filmi? Evet güzel Şimdi devamını istiyoruz. Men of Steel 2. Evet. Ondan istiyoruz. Men of Steel 2 gelecek. De ki Batman vs. Superman olacak. Tamam. Çok güzel. Olur. Öyle hikayeler var. Ondan seviyoruz o tarz hikayeleri. Ama şimdi bence Henry Cavill'i de ama. kabul ettik. Ya bence de gerek yoktu ama olsun. Henry Cavill'i de kabul ettik. Ama şimdi şey yapıyor işte gidip de yeni bir tane Batman reboot yapacağına veya işte yapmak istediği Justice League için bir Batman yapacağına anlasın? Şimdi oradan Batman'in Man of Steel'in sokup böylece hani iki film birden yapmış olacak. Böyle yırtacak aslında. yok Ama sen de zaten Batman'i biliyorsun anlasın satın yok. Batman yani. Ve hani diyeceksin bunlar böyle bir aralarında bir kapışacaklar. En sonunda dost olacaklar. sıkışacaklar falan. Hani öyle bir şeyler olacak mende. Sonra bir süreki aşamaların olacak. Aynen. Man of Steel 3. Sonra böyle ekip Wonder Wonder. falan. <gülüyor> Ya, ekip genişleyecek. En sonunda da Justice just çekerleşti. Işte. Aynı anda belki aynı sırada. Aynı sene 2015 içerisinde belki hem Justice League görürsün hem şey görürsün. Ben yani bilmiyorum. Şey... Biz Kafka konuştuğumuzu da aynı şeyi Ayrın söyledik. Ayrıman gibi yani Sonuçta... aslında. Christopher Nolan hani ismen de olsa hala bu projelerin başında egzekütüv prodüsörü olarak duran bir adam evet. tamam mı? Yani şu anda e, bütün e, Warner Bros. DC e, evrenin hani son yetkilisi o nihayetinde. Yani e, Joss Whedon Marvel di e, di Disney için neyse Hı -hı. E, Christopher Nolan da DC Warner Bros. için o. Hı -hı. Yani adama yani Arrow Disney içerisinde flash koymak istedikleri zaman adama soru. Evet. Adamın da hani tamam bir bildiği vardır Aa, Ben şey Benefleki evet demiştir. işte. Diye bir e, yok. ümidimiz yok da değil ama Ben ben sana söyleyeyim yalnız orada şöyle bir sıkıntı var. Marvel tarafında Kevin Feige'minle de bir herif var. Hı, evet. O o herif aslında Joss Whedon falan değil oradaki olay. Oradaki olay o herif Kevin Feige'den o herif. o adamın inanılmaz bir güzel bir vizyonu var. Çok iyi kavramış konuyu. Ve bu işten nasıl sıra, hem fanları memnun edeceğini hem de Marvel evrenini sinemaya nasıl taşıyacak o çok iyi kavramış. O yüzden de kim de bu işi yapacağını bulmuş. Onlara o işi yaptırıyor şu anda. Adam çok iyi. Ama DC tarafında, Warner Bros tarafında böyle bir adam yok. Onlar o yüzden gitmişler vermişler Christopher Nolan'ı. Şimdi Christopher Nolan dedi adam yönetmen yani. Herifin vizyonu olabilir ama yani o adam yönetmen aslında. O adama bu kadar böyle yüksek ve büyük, büyük bir güç veremezsin ki. Yani 3 tane çok iyi film çekti diye Batman'le alakalı. Hani bütün e, universe, DC Universe'unu o erfe veremezsin ki. O adam öyle bir şeyi yok. E, i̇ş adam yani. Bir, bir iş adamı, iş Vizyonu yok ki, o adam yönetmen yani. O adam hmm. çok iyi yönetebilir, çok iyi siner, senaryoda yardımcı olabilir. İşte böyle ne bileyim şeyinde operasyonunda çok iyi işler götürebilir. Seçeceğin Snyder'ın kulağını çekebilir arada sırada. Yani böyle çok aksiyon falan. Böyle bir şey yapabilir. Ama yani bir Kevin Feige gibi böyle bir ondan sonra e, üst taraftan bakıp o işin kurgusunu yapacak bence kapasitede kimse yok o tarafta. O yüzden de gidip Ben Affleck gibi birine hey hey bakın Ben Affleck'i koyduk gibisinden bir şey yapıyorlar. Yani çünkü onun onun vizyonu görmüyor. Ultimate orada biri var böyle. Ah Batman kim olsun? Ben Affleck olsun. Yeah. Zamanında da olmak istiyordu zaten. Anlasın böyle bir ayaklar var bence. Ben Affleck yapalım. Zaten bak Warner nasıl anlaşması var. Oradan da yırtırız. Paradan da kırarız belki. Hem de Argo'dalara ödül aldı. Oo tamam tamam deyip bu kadar düz düşünebilen insanlar var demek ki orada. Yoksa Ben Affleck niye orada yani? Bilmiyorum valla Ben Affleck niye orada? İşte ben de bilmiyorum. O yüzden... <gülüyor> Canım sıkılıyor. Üzülüyorum. Ee, ve Marvel wins <gülüyor> diyerekten e, şu anda şey yapıyorum. Bence sallayalım şimdi Ben Affleck. Ben Affleck'e bir zaman ayırdık zaten. Ayırdık değil mi? Evet. Peki bu James Spader'a ne diyorsun? Ultron. Ya bilmiyorum. Ben Ultron, Ultron'u, Ultronu bilmiyorum. zaten. Hayır. Ultron'u biliyorum. Ama e, James Spader'ı ben çok severim. Hani e, filmlerinde... Dizilerinde... Seslendirecek herhalde adam oynayacak derken nasıl oynayacak abi? Ultron yani Ultron'un motion capture'ını da belki o yapacak. Ultron'un surat mı yapacaktı Ultron. Hayır canım. Fiziksel motion capture'ını da belki Bilmiyorum. Yani. Ama benim derdim şu. Şimdi James e, Spader aslında çok sivri dilli. Tamam İronik evet. laf sokabilen ve hani uzun cümlelerde çok akıllı e, diyaloglar kurabilen bir insan. Evet. Ve bunu komik bir şekilde yapmayı da çok iyi bilir. Ama Ultron öyle bir karakter değil. Yani Hı. sırf yani sesi de biraz aslında cıvık denebilecek e, bir ses. Hı. Hani Ultron'a o ses birebir gidecek mi? Yoksa dijital bir şekilde manipüle edip böyle robotik bir ses mi gidecekler? O zaman yani James e, Spader'i oynatmanın işte ben de onu var? çok anlayamadım yani robot trenden sonra robot oynatın. Yani tamam o akıllı bir robot. E, yapay zekası var. Belki Ultron'un falan... şey mi yapacaklar? Belki ne? yarı biyotik falan Şimdi mı yapmayacaklar şey belki? Bilmiyorum. Hani robot yarı biyotik yarı robot falan gibi. Ama yani Ultron'un zaten... Veya benim belki zırh hazırlığı... yapacaklar da işte ana sıra mesela James Spader bir şekilde ele geçirecek belki zırh olarak onun vücudunu kullanacak falan filan değil mi? Saçmalı türü. Valla ne yapacaklarını... Çünkü hiç biliyorsun işte Joss Whedon'un yüzünden böyle şeyler uydurabiliyorsun. Ne, ne yapacaklarını mi? tam olarak bilmiyorum ama... E, yani James Bader'in James Bader'lığını kullanabilecek ya da e, ondan istifade edebilecek bir karakter değilmiş gibi i̇şte geliyor İşte evet bana Ultron. da öyle geliyor. Çünkü Ultron'un hani çizgi romanlardaki diyalogları da çok şey... E, James Bader'in hmm. e, diyaloglarına veya konuşma tarzına çok uygun değil gibi geliyor. Bilmiyorum belki e, Boston Legal'daki, Secretary'daki ne bileyim e, karakterlere çok fazla e, beynime e, kazındığı için... Olabilir. Başka bir ışıkta değerlendiremiyorum olayı ama... Olabilir. Hani James Bader'ı görmek tabii ki güzel bir şey. Beni mutlu eden bir şey. Özellikle hani sevdiğim bir çizgi hmm. roman e, filmi içerisinde. Ya zaten yani... Ama ne alaka? Ne alaka? 2015'te bunlar gelecek için çok sık şey yapmıyor. Şimdi Kasım'da Dark World geldi. Dark World... Onun dışında da benim hafta... de bir birileri ölecekti galiba. Değil mi? Evet, çünkü e, çok mutlu Birileri yani çok bilindik bir karakterin öldürülmesiyle ilgili bir e, e, muhabbet dönüyor. Hiç evet. Çok umrumda o tarz muhabbetleri çünkü içimi keyfim bozuyorlar. Bence Odin öldü. Odin mi? Ha, ha tabii paradan kıymak için öldürülür. Evet. Öldü. evet. Odin e çok çok zaten <gülüyor> ne gerek var artık abi? Bir story izliyoruz yani. Odin'i Odin zaten öldürmek demek de herif yatacak. Ha. Odin sleep'e girecek hatırlayacak. Işte. i̇şte yatacak olacak orada. Oo, cidden. Aa. Onun dışında vallahi yani bu hafta çok böyle aksiyon olmadı benim için. Bir aksiyon olmadı diyorsun. Böyle yavaş bir haftaydı. Yani iş konusunda hızlı bir haftaydı ama genel olarak yavaş bir haftaydı. İşte bu şeyi merak ediyorum şimdi bu bugün... Cuma, Ginovizyon'a giriyor. Conjuring. Ha, Amerika'da bayağı iyi iş yaptı. Bayağı iyi iş yaptı. O şeyin yönetmeni işte herif. Insidious'de bir tane film var ya. Insidious hangisi? Insidious. Ethan Hawke'u oynadı o film. Ethan Hawke oynamıyor onda. Ethan Hawke mı? Hayır hayır o başka bir şeydi. E, Insidious'ta şey oluyor. Insidious ne oluyor? Ne lan Insidious hakikaten? Valla so bilmiyorum hatırlamıyorum. Ya işte yine ruh muhabbeti de. Ondan sonra e, böyle başka bir dünyaya falan da gidiyordu bir yerinde yarısında. Neyse korkunç olarak güzel film de korku anlamında. Ee, çok iyi korku anları yaşatıyor insan ve sinirimi bozuyordu hakikaten. Eee Conjuring'de bayağı iyiymiş o konuda. Hı. Yani bayağı zıplatıyormuş Thanos'a ve şey yapıyormuş. Tedirgin ediyormuş, korkuyormuş. James Wan diye bir herif var. bu yöneten. İlk şey, soulları yap Şerif. İlk ya, Conjuring demişken aklıma geldi bu American Horror Story 3. sezon. O da 3. sezon geliyor. Evet, eee takipsettin mi? Ben iki bitirmedim. Hı. Ben de İki bitirmedim ama 3. sezonun konusu bayağı benim ilgimi çekti. Ha ben bakmadım neydi konusu? Şey, e, alt Altbaşlığı hatırlamıyorum. Koven. Ha Coven. Şey, eee e, cadılarıyla Voodoo cadıları arasında hmm. bir kan davası var. Peki. Ve bu e, her iki e, şey tribe'dan da birer tane cadı hani bu kan davasını bitirmeye çalışıyorlar ama bununla ilgili bir şey olacakmış İlginç. cadılarla ilgili. İlginç. Böyle bir şey. Ha, o yüzden ilginç olabilir gibi geliyor. Zaten son zamanlarda bir e, şey çıktı. Teaseri çıktı onun. Hı. Böyle 3 tane cadıyı şey e, kaza çakmışlar. Altına da vermişler ateşi. Oh. Kebap. Sıcak sıcak. Evet. Senin göt kullarının yanması gibi. Altan ayarlamıyor. Oğlum bırak göt kullarımı benim. Biftek. Serif ya. Neyse. Atışmış. <gülüyor> e neyse. Sataşma, sataşma. <gülüyor> sataşma yapma. Neyse o geldi işte. Ona gitmek istiyorum. Ee, bu bu hafta sonu bu cuma yani daha doğrusu bugün. Evet. Ee, bir şey daha giriyordu sanki. Conjuring var. Başka ne var bilmiyorum. Ha, bugün cuma değil mi? Evet. Ben o zaman yanlış bir şey yaptım. Nasıl yanlış yaptın? Pipodon beri bugün girmem gerekiyordu. Dün girdim. Yani zaten dün şey manevi cumaydı. O evet yüzden... ben dünü cuma zannediyorum. İşte dün aslında bugündür. Mesela. Evet. Dün bugündür. <gülüyor> bugün dün bugün bugündür. Evet. <gülüyor> Ne? Ya işte böyle kafam bir dünya Of of of Ama bugün cuma Ne güzel lan bugün cuma, bugün cuma. Yarın cumartesi sonra pazar Daha günümüz evet. var evet, evet. Daha işe çok var ama bundan sonra tatil yok pek fazla Ekim'e kadar tatil yok Eylül Ekim. Benim izin hatlarım Ya bırak. <gülüyor> Onları böyle birer gün birer gün kullanır. Birer gün tamam, birer gün. Şey gibi böyle. Ha. İşkence gibi. Kağıtla adam keser gibi böyle. Birer gün kullanırsın. Bugün tatilim. Yarın evet. değilim. Sonra bir daha tamam. Sonra Bugün değilim. Bugün tatilim. Ya böyle hep Cuma. O nasıl bütün günün tamam. bitici, Bütün günleri karıştıracaksın birbirine. Bugün neydi lan günlerden falan? Padası, evet, önümüzdeki dört yani. hafta böyle tamam mı? Bütün çarşamba günleri işe gideceğim. Çok evet. Niye <gülüyor> <çarşamba> <gülüyor> Ondan sonraki bana? dört gündü perşembe Niye günü. Niye çarşamba mı? Bedel eğitim dersin bu. Niye çarşamba gününe gitiyorsun? Pazartesi gitme asıl. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hafta sonuna bağlanan tatil ee, günleri iki gün sayılır tamam mı? İzin günü. Yani Aa, cuma günü ve pazartesi günü. Cuma, cuma günü pazartesi günü izin alırsan o Hı -hı. Iki, iki gün izinden sayılır. Allah Allah. Ben cuma için öyleymiş ama pazartesi bilmiyordum. Öyle yani hafta sonu ile bağlantılı olduğu zaman öyle oluyor. Allah Allah. Şöyle bir şey duymadım. O yüzden? Hiç öyle bir şey duymadım. O yüzden ee, şey böyle çarşamba, salı, perşembe. Ay ay çarşamba saçma sakın günlerde tatil al. <gülüyor> Neyse benim çok tatil bir şeyim kalmadı zaten. Köpek gibi çalışacağım hekime kadar. Aa oh, çalış köpek. Yani. Yani. Bunun ne biçim kitapları var? Varmış var mı kitapları? Kitap demişken ben geçenlerde Robinson'a gittim. Ne durumda? Vallahi bilmiyorum. Eee... Umarım iyi olur. ya yani ben tam olarak çözemedim tabii e, finansal problemlerin nereden kaynaklandığı hmm. ama e, herhalde gezi olaylarının da bayağı etkisi olmuş. Çünkü gezi sırasında tabii, tabii gelen giden e, olmadı. E, gelen giden için. olmadığı için satış yapamadıkları için evet. ki bu da neredeyse bir aylık bir süreç. Tabii. Hani onda etkisi bayağı olmuş e, diyorlar. Hani rob kart satışları e, başladı. Biz de arkadaşımızın Abi doğum günü evet, evet, doğum günü adresi olarak aldık. aldık. E, hani Tavsiye ediyoruz, güzel Alın, de bir şey. Alın destek olun, destek kitap olun. okuyun. Aynen. Kendi kroşe oynamayın. Niye kendi kroşe oynamasın? Kendi kroşe oynamayın, lan. Yeter, kitap okuyun onun yerine. Allah Allah. Kendi kroşe oynuyorum ben ya. Sen oynadın biliyorum. Çünkü şey oluyor. E, hani bahane değil gerçi de hep oynuyorum zaten. Ama. E, Sigarayı da bıraktığım için hmm. hani elim... Elinde bir şey, bir lazım şey olsun diye Anladım. olduğu zaman hani açıp oyun oynuyorum. Anladım. Telefonundan. Onlardan biri de kendi Vay Allah. Öyle. Neyse bu kendi kreşten sonra ne gelecek acaba? Hep böyle dönemsel olarak bir şey geliyor. İnsanlar ona böyle girişiyorlar. Böyle bir tüketiyorlar. Ondan sonra başka bir şey buluyorlar. Onu tüketiyorlar. Evet. Bir şeyler gelir ya illa ki. Hani Candy Crush'tan önce ne vardı diye sorarsan bence Candy Crush'tan önce Temporal vardı. Yani Temporal vardı. ben i̇şte hala oynuyorum gerçi. Şey vardı. Çünkü Candy Crush'ta işte 5 akım var. 5 hakkın doğduğun zaman işte yeni can gelene kadar. Hmm. Doğru onları açız Temporal oynuyorsunuz. Kimseyi de can istiyorum diye rahatsız etmiyorum. Temporana da Hüseyin Bolt'u koymuşlar. Satın alabilir. <gülüyor> Vallahi tempura'nda da hani rekorum fena değil. Yani ne kadar şey e, hani Glo diğer oyuncular arasında kadar sıralamadayım hiç bakmadım ama. Hani kendimce fena değilim. Altı küsür milyon yapmıştım. Yu, vay hayvan. Tek sefer değil mi yoksa? Tek sefer değil Eşya kullanarak. Ha şey. Can kullanarak. Can kullanarak. Can kullanarak. İyiymiş. Fena değil ya. Yani. Ben oynuyorum mi? ya? Şey yapmıyorum böyle. Bir kere 3 milyon falan yaptım. O kadar. Hı. Yaptım tabii olamayım hiç Allah. Evet, Takılıyoruz işte. Peki? Usain Bolt yap. Evet. One Piece'in Pirate Versiyesi de bugün çıktı. Evet, alacaksın artık. 99 lira. 99 diyor. Minus 129 lira mı ne? Eskisinin fiyatını düşürsen de onu alsam. Düşünmediler daha. Hoş bakmam lazım PlayStation Store'a. E sen ondan şey almayacak zaten? Ne? Collectors collectors, collectors çok pahalı oğlum şimdi. Ne? 299 mu? Eminim. 200 liraya falan geliyor işte. Amazon'dan gitmem gerekiyor. 200 liraya On geliyor. Al gitsin ya. Ondan sonra bilmem ne. Zars. Onu geçtim. Asıl şeye para bitiriyorum şu an. Ne Batman para? gelecek oğlum ya. Orjins. Sen US version Collectors alacaksın. Ona ona para bitiriyorum evet. Yani asıl o başkanı. Oğlum eşek kadar adam oldu. Sen oyuncak almak için hala para biriktiriyor. Var mı böyle bir şey? Yapacak <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Yani çat diye çıkartıp verebilecek duruma gelemedim mi hala? Yani işte insanın bir yandan da çok almak izi şey var. Benim var insanın. Yani sen çok gerekli gereksiz şeyler alıyorsun. Gerekli bir şey almıyor mu? Figürlenmiyor mu? Bokça gereksiz şey para alıyor Evet ama gerekli gereksiz değil. Gereksiz Vallahi, Ben olsun. Evet gereksiz. <gülüyor> Tek gereksiz. Gerek direkt gereksiz. <gülüyor> ben 300 lira o portal kanına vermezdim mesela. Stand yok bir şey yok ne bileyim. Çok da... 300 değil. Ne? 350 lira verdim. 350 işte ne baksın. Ama şimdi 450'ye satıyorlar. Sen de satsana 450'ye. Ya niye satayım almak istiyordum zaten aldım yani. Işın Kılıçcı onu aldım. Ne bileyim. Hoşuma gidiyor böyle şeyler Allah Allah. Böyle psikopatlığım var. Manyağım ben. Böyle bir şey collector's böyle şeyler almayı hoşuma gidiyor. Yani para olsa gideceğim bu şeyleri alacağım işte. Hayır yani ben onu falan alacağım. collector, collector itemlik bir item değil gibi geliyor o, o Portal gun. Yani çok özelliği yok ne bileyim. Ya özelliği öyle anasını oturup çıkartıyor. da tüm, tüm. tamam da özelliği şu oturup da, değişiyor da şey yaparsan bir şey. anasını birazcık mesela Photoshop falan biliyorsan anasını böyle onunla böyle fotoğraf çektirip sonra böyle duvardan buvardan bokslu şey yapabilirsin veya işte böyle biraz After Effects falan biliyorsan yapıyorlar ya ha. o tarz şeyler de kullanabilirsin yani böyle kendince fan fan made film çekmek için kullanabilirsin. Öyle şeyler de kullanırsın onu. Çok gereksiz. Senin için gereksiz olabilir. Evet benim için gereksiz. Onlara gitsem başka şey al o zaman. Zaten başka şeyler alıyorum ben. Hmm. Neyse yani sonuç olarak Batman Arkham Origins için almak istiyorum o hakikaten şey figürlüğü. Evet güzel. Ama aynı zamanda başka oyunlar da çıkacak? Sadece tek o çıkmıyor ki. Ama aslında onun arka panelindeki şeyleri televizyon ekranlarına gerçekten LED LCD falan bir şey koysalar da oynasa orada şeyler. Olur Müzik. tamam koysunlar söyleyeyim. E, söyle koysunlar söyleyebiliyorsun. Tabii, kaç para olacak sonra? Bir şey olmaz abi yani oraya bir tane sirküt Ama koyduk. o zaten ışıklı değil miydi ya? Valla bilmiyorum. Sanki ışıklıydı o. E, ben zaten onu almayacağım ihtimal. ben Resmini gördük zaten ya. sadece. Yani bir şeyini görmedik. Bir yani... alt modeli daha çok hoşuma gidiyor benim. Böyle kaldırmış ya. Ha. A, European kolektif Fark etmez Amerika'da da satıyorlar mı galiba? Çünkü o biraz daha ucuz, ee, şey ama böyle Ultimate kolektif falan gibi satıyorlar diye yani. ha. yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ya işte dedim ya geçen işte Robin sonra gittim sonra Gona uğradım. Hmm. Sonra baktım ki ben hakikaten bayadır Siz falan okmuyorum. Evet. Bir şeyler alacaktım. Hani nerede kaldım? Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. Neyi almam gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Hikayeler hani duyuyorum bazen işte işte Kafka eskiyle falan konurken alıyorum da ama böyle hikaye kafamda o kadar çarpık çubuk ve karmaşık bir şekilde yerlenmiş ki artık çünkü DC yenilendi Marvel yenilendi falan filan hani bu karakter nasıl bir karakterde artık emin bile olamıyorsun. Çünkü hatırladığın şey aslında bu yenelliğden önceki halimiydi, sonraki halimiydi. Baştan okumanla. Hatırlamıyorum. Bu hep böyle miydi, yoksa değişti mi? <gülüyor> Bir anda değişti mi yoksa? Yani o lobo olayı gibi mesela. Aa <gülüyor> lobo. Lobo, yani o gerçek lobo hikayesi var ya. Hani milletin kafasını bayağı karıştırmış yani. Nasıl yani böyle lobo mu olur? Aslında o lobo bu lobo değil diyorsun. Nasıl yani diyor? Yani şimdi Lobo diye bir karakter varmış. Ya yani bizim bildiğimiz Lobo da bu Lobo karakterinin ismini çalmış ve Aa. şu ana kadar Lobo taklidi yapan bir karaktermiş. Yani bir şeymiş, kimlik hırsızıymış. Kim? Bu gerçek Lobo da bu kimlik hırsızı Lobo'nun peşinde düşüp peşine düşüp hani onlar yıldır neredeymiş? Ha? Bunca yıldır neredeymiş? Bunca yıldır yokmuş. İyicek. O yüzden yeni de yeni lobo böyle bir lobo. Yani yeni 52'de Abi iki yeni tane 52 lobo. Abi yeni 52'nin grafik çizgisine uyusun diye öyle bir logo yaptılar işte. Yani onu grafik çizgisine uyusun diye yapmak isteselerdi cimliye çizdirirdi. Şimdi Rocafort'un böyle kaba saba bir karakter çizme konusunda çok büyük becerisi olduğunu zannetmiyorum. Hani diğer iki, yani dört tane bize yani internette yayınladıkları Rocafort tasarımı lobo vardı. İlk ikisi böyle eski loboya daha çok benzer. İşte kaba saba, işte Birazcık daha Wolverinesk bir e, lobo karakteri. İkinci, üçüncüsü çocuktu zaten. Dördüncüsü de işte en son karar verilen aslında böyle çok canti e, bir lobo. Hani tamam bu yeni lobo eski lobo değil. Dolayısıyla eski loboyu düşünerek bu yeni logoyu, loboyu e, değer, değerlendirmemek lazım. Lego lobo. Evet. Yani çünkü bu lobonun nasıl bir lobo olduğunu zaten bilmiyoruz. bilmiyoruz o yüzden evet. loboya yakıştı ve kışmadı deme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Çünkü yeni bir karakter aslında. Evet. Ama olmuyor işte. Böyle lobo mu olur? Valla yani yapabildiğim şey yok. Adamlar yenileme yapmaya çalışıyorlar işte. Yenileme yaparken tabii arada demek ki böyle seni kaybediyor ama yenisini kazanıyor diye Yani biz. öyle tabii artık e, hiç kimse... Yani hiç kimse demeyeyim de. Yani mainstream e, çizgi roman yazar çizilerlerinin... Hani bizim gibi artık 30 yaşlarına girmiş adamlar için Hı. yazıp çizdiğini çok düşünmüyorum. Onların derdi 15 yaşındaki ergen çocukları Çünkü... nasıl yakalarım? Çünkü onları yakaladığı zaman onlar da zaten 30-45 yaşına kadar Aynen. devam edecek gitmeye. Senin, se senin okuyacağın Ben en mahkum alacağım zaten. Mı? Tamam mı? Ben, beni bir kere bağlamışlar. bu yani. gibi yani. Ama senin alacağın çizgi roman da zaten farklı bir çizgi roman. Yani gideceksin işte o falan çizgi romanlarını okuyacaksın artık. Yaşına göre çizgi roman oku. Yok ya ben yani sevdiğim kar Karakterleri takip etmeyi seviyorum abi. Yani illa şey yaşlandın diye gidip vertbol okumak zorunda değil mi? Yani? İlginç okumak de. zorunda değil mi? Ne bileyim. Bu kadar karışıyor ben okumak demiyorum ya. Aa ne oldu bu ne oldu ne oldu diye böyle oldu. Niçin oldu? Bana lan. Sayın lan. Bu arada bugün 30'u. Yani agent of Shield'ı 24. Öyle mi? Tabii. Çok vardı. 24 gün sonra. ilk bölümü seveceksin. İl... Sonra bir hafta daha bekleceksin. Evet ilk bölümü seveceksin. Oh this is the new world. Ya. Yeah. <gülüyor> Agent of Sheel. Izlerim. Biriktireceğim mi gerçek? Biraz iki 2-3 parını Zaten o sırada ne kadar dizi varsa başlıyor. Yani. Ona koş buna koş derken. Yok yeni ya. diziler de başlayacak. Yeni diziler başlayacak da herhalde boyun sonundan işte e, 10. ayın sonuna kadar herhalde başlamış olur çoğu. Aslında bir ara oturup da o, o hangi dizler çıkıyor onu bir listelemek lazım. Evet. Nereye iptal oldu, neler yaşıyor, neler devam ediyor. Zaten yani biten bayağı büyük dizler olacak. Dexter bitecek. Ee, şey bitecek. Ee, söyledi, Breaking Bad. Ee, şey devam ediyor değil mi? Sen söyle True Blood. True Blood devam ediyor ya. Yani. Şey... Çok boktan bir bitiş oldu bence. Ya. Sezon kötü bir sezondu bence. Yani çok böyle matakçı olmadı tabii Ondan sonra ama bir dahaki sezonun ilk bölümünün inanılmaz kanlı olacağını düşünüyorum. Ya yani kanlı olabilir de yani artık bence e, bir ecilli kalmadı. E, i̇şte şey yapacaklar ya bir çünkü dahaki sezonun... Çünkü şeye döndü o pembe diziye döndü dizi. Öyle zaten canım pembe dizi gibi gidiyor bir dahaki sezon ilk bölümünde hemen bence işi bitirecekler yeni hikaye başlayacaklar. 54 yani yani numar öldü mü şimdi ya? 54 numar olur öldür mü oğlum? Olur mu? de pem kurtarmışsın onu orada kim bilir bilmem yani İzlanda'nın bilmem neresinde çubuk çubuk ama, çubuk ama ama ama o sahne çok iyiydi güzel bir sahneydi de çok ya. iyiydi yandı ya yani. nereye saklanacak o yani böyle ister <gülüyor> pem gelsin pem kendini kıçını kurtarsın yani emiyim de böyle se seyrediyoruz böyle ne oluyor lan dedik tamam o sonra vay keyif beze bengine bak elim oturmuş güneşin altında çok iyiydi ya çok eğlendim o sahnede sonra yanması çok eğlenceli bence evet ee, yani herhalde kendini karavahran giyemcek aşağı atar bir boklar yer ya Bence kurtulur. Yani Eric Northman yok olmaz. Eric Northman'sız rubla da olmaz. Da. Olmaz yani o gerizek aldı bile kalmayalım. Bill Clinton. Bill Compton çok sıkıcı verir. Yes. Millin Peter gibi. Ben aslında Tanrı'ydım diye kitap yazdı sonra gerezek adam. Ama çok boş. <gülüyor> o dizi biraz ben şeye benzetiyorum. Eee Neyse yani seviye gittikçe düşüyor ya. Yani. Starship Starship Troopers vardı ya. Ha. Ona benzetiyorum. Oradaki böyle Oğlum Starship Troopers la <gülüyor> konuşamadım. Starship Troopers ilk filmiyle özel efekte Oscar almış bir <gülüyor> Ya yani. tam da ama ilk filmdeki o ironik o böyle şey e komik ondan sonra hmm. ama böyle hani yüzün yüzne. Ha yüzüne yüzüne şey vardı ya böyle daha sonra ee, ne, derler? ne derler Komedi değil de işte İroni, ne, Ironi var tabi o filmde bol bol var. Böyle eleştiri böyle ondan sonra bir şey yapay bir bakış açısı var ya. O ona benziyor işte burada da yani hani millet çünkü Amerika'da bu tarz şeyler oluyor hakikaten. Ben aslında bilmem neydim ne kitap yazıyor. Millet de okuyor yani ondan sonra nasılmış falan filan diye. Bu tarz şeyler olduğu için biraz aslında toplum zaten eleştiri üzerinden geyik çeviren bir dizi. Turgulat. Yani işte ırkçılık bilmem ne sonra. Tamam da hepsi bu. Açılışından zaten, zaten belli yani. Bilkomta'nın bok yemesinden kaynaklanıyor. Yani. İşte haline herif diyor ki herif bok yiyor. Bütün insanla bir sürü insan ölüyor. Ondan sonra diyor ki ben aslında böyleydim. O yüzden bunlar oldu ama özür dilerim şimdi diyor. Geçiyor gidiyor. Patlatma sayılın lan fabrikaları Blood Vampirim yapalım. ama böyleyim. Beni de siz böyle kabul edin falan deyip. Ondan sonra iş içinden çıkıyor yani. Elinde. Oğlum bence True Blood konuşma başlayayım. Tamam konuşma. Asıl? Asıl? Asıl? Asitin... Şey çakmasına ne diyorsun? O zaten Suki'nin vermediği kimse kalmadı. boş aç. Biliyorum da yine de komik değil mi Saçları kestim. Ha zaten şeye de gitti. Ben aslında e, seni de sik diye. O ne oldu? Kime o? gitti lan başkan Şey işte. Şeyin barın sahibi var ya. ha Bizim kız mı yiyorsun? Evet ya o da dönüp başkanı barın sahibine girdi Yok yok onu demiyorum. Hani bir ara bir, bir bölümde gidip de dedi ya. Aslında sanki ee... Anne hani bir köşesinde köşesinde hep Tamam bizim Suki demedi mi? Ha. Tamam biliyor musun işte, geride kaldı. Ya yani onun şu anda erkek olup da dizi dizide oynayan, erkek olup yatmadı ve... kimse. Neredeyse hiç kalmadı yani. Bir şerifle yatmadı, bir kardeşiyle yatmadı. Sezon. Nay. Kaçıncı evet. sezon şu anda? Olur? Bilmiyorum. Daha çok sezon olacağı için onları da görebiliriz evet. yakında. Onları yani. da göremeyiz. Bunlar ikisi böyle Vampire Blade'da işte e, kafayı bulup sevişebilirler. İnseste girecek yani belli. Neyse. Neyse. Newsroom nasıldı? Bomba Newsroom gibi. Newsroom'u seyretmedim son bölümünü ben. Hadi ya. Vallahi söylemedim Hiç vakitim olmadı. İşte eve gidince falan seyredeceğim. Ooo. Büyük bomba. Ya, bir hafta geçti üzerinden söylemedim Çok büyük Aslında bomba. Aslında bir iki, iki tane üstüse mi patlasam? Hiçbir şey anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Beynim durur. <gülüyor> hani? Ya işte seyredeceğim ya. Biliyorum çok büyük bombaymış da. Ondan sonra Hani ben o, o bölümü izledikten sonra zaten hani Facebook'ta da yazdım. Evet. Evet. Tamam yani bana dokunan tarafları var. Eee Ernst yani çok seviyorum Ernst Tolkin'i ve dizilerini. Hani ama bazen fazla dokun fazla dokunuyor bana işte. Bazen çok elitist buluyorum. Bazen o ukala tavrını böyle bir de çok naif bir ideolojinin arkasına saklıyor. O bazen dokunuyor abartıldığı zaman ama güzel bir bölüm yani bu şey birazcık daha e, ya zaten nasıl yere bölüm? basan bir dizi şeye göre nasıl bölüm geleceğini zaten bir önceki bölümün sonunda elifini yaptığı Charlie'nin söylediği şeyden zaten ben az çok ama yani anlayabiliyorum ama yani büyük pislik var bu bölümde. Hadi bakalım göreceğim. Eve gidince göreceğim bilmiyorum. Büyük pislik ya var. Ya bu dizilerin 10 bölüm çekiyorlar. Çok gıcık oluyor Ben ya. de çok gıcık e, oluyorum. Hiçbir ya yani sinir oluyorum. İşte. Arkadaş işte 15 bölüm yap Ali. 12 bölüm yap. 13 bölüm yap. Full sezon yap 24 bölüm olsun. 26 bölüm olsun. Konuşsunlar bok bok. Abi Game of Thrones 10 bölüm. Bu 10 bölüm. Game of Thrones mesela en azından bir 13 bölüm hak ediyor. Evet yani 1 bölüm oğlum öyle şey yapacaksın 3 bölüm için yapma hani olsun tam yerinde Ya evet yapıyorum. ama hani şimdi şey <gülüyor> diyelim hani şimdi bir de 21 bölüm yapacaklar o nasıl bir de uzatacaklar onu da istemiyorum. Yok şimdi yani o... uzatacaklarsa hani böyle araya böyle dolduruyor ya ölme şey ölme. Allah Serif'in yazdığı kitaplar gibi de çekmesinler dizileri Allah aşkına. Yani Çizimler ben şu anda çektiği durumdan memnunum ama hani böyle 13 bölüm olsa da biraz daha görsek biraz daha görsek diyorsun yani az 3 bölüm daha 10 bölüm ya bir de. Böyle 2,5 ay tamam iki 2,5 ay izliyorsun. Evet. Sonra an bir anda bitiyor. Ondan sonra 9,5 ay bekliyorsun. Evet. 2,5 ay izliyorsun. 9,5 ay bekliyorsun. Bir de 3. kitabın yarısını yaplar. Şimdi bir dahaki diğer yarısını yapacaklar. Of. 3. kitabı 2'ye böldüler. Sıradan 10 sezon tabi 10 bölüm tabii. Yani zaten sığdırsalar kitaba yetişecekler. Ha, değil mi? Adam da o kadar ha. yazamıyor zaten. Adam da ne <gülüyor> yapıyorsa yaz arkadaşım yaz. Bak 7. cildi bekliyoruz hala bekliyoruz. Tamam <gülüyor> herif böyle ton ton bir tip. Takılıyor. Hayatını yaşıyor. Sana mı yazıyor Bana yazıyor tabii ya. Be ben yazamıyor ve benim demek gibi ki gelmiyor 10 Bas milyon insanı yazıyor. Allah Allah. Kolay değil abicim 35 bin tane karakter var kitapta. Ya bence o başka ben böyle kitap, uğraşıyor. Ben böyle kitap yazacak olsam hakikaten sıyırdım yani. Ben yani yazma zaten. Yazamam mı? Yazsam keşke. Ufdana kaburga. <gülüyor> Boynuz yiyeceğim şimdi seni bak. <gülüyor> Yemin ediyorum go charge yapacağım böyle. Aa. Allah Allah ya. Taktım minatorluğumu. Sen niye girip minator olmak istersin ki yani? Öküm ya ben kasa. çünkü seviyorum böyle yani. <gülüyor> Bodostama Bodos sevi oynamayı seviyorum. Sorun çıkartan bir karakter olmayı seviyorum. Mesela ben barbar oynamasam barda oynamayı seviyorum. Şarkı söyleyeceğim bir de değil mi? Evet. Çünkü barda oynayınca da böyle çok eğlenceli sorunlar çıkartabiliyorsun. Grubun başına getirmedin bela kalmıyor. Gidiyorsun kızlara yaşıyorsun. Onun bok bir sevgisi geliyor. Minnete saldırıyor. Ondan sonra. Böyle Hı. birbirine birbirine borç takıyorsun. Kumarda şike yapıyorsun. Ondan sonra. Sürekli kavga çıkartabiliyorsun yani. Aile çok güzel laf sokabiliyor. Diyorsun. Laf sokma özgürlüğün var. Ona laf, soku, laf sokuyorsun. Grupta ile paralelin var sana çok güzel laf çakıyorsun. Falan kız varsa kızlara yavşıyorsun falan. Çok eğlenceli bir karakter. Ya, ya bard ya barbar oynamayı severim ben. Bart. Şimdi hunter olacaksın, ranger olacaksın. İktidat yok ormanı seviyorum. Yokları seviyorum. Yok onu öldürme. <gülüyor> Saç basak ideallerin olacak. Onlarla uğraşacaksın falan. Böyle idealin olmayacak abi. Ya böyle vuracaksın ha. ya da böyle bard gibi böyle yavşan teki olacaksın. Ondan sonra herkese göre ideal en güzeli diyorsun. Bir yöntem öyle o yüzden barbar olmak güzel bir şey bence. Barbar olmak iyidir. bizim. En ihtimali vuramazsın. Barbar olduğun zaman iki tane şeyim var. Ya vuracaksın ya Hı. vuramayacaksın. <gülüyor> başka başka ne seçeneğim var ki? Ya, ya vurucam, ya vuramayacağım. Dağmış tamam işte başka bir seçeneği yok ya. Yani. Hayır başka bütün karakterler daha ne seçeneği var? Hayır olmaz. Başka karakterlerde düşünün işte yok binlemli çakatayım, yok da işte orasından dalayım, yok gölgelere kaçayım, yok da o ormanın gücünü çağırayım, yok da bindemli... avuksu başka böyle alengili şey yapıyor. Barbar öyle değil. Vurucan, vuramayacan. To hit kaçırdım. or not to hit. Evet, aynen öyle. Tüm mesele tek tek... bu, baba belli. İşte nasıl gidiyor? İşte nasıl gitsin? Federinde. Fena değil. İyi yani istediğimiz kadar tabii çok gidenemiyoruz. iş güç yoğunluğa vesaire Ama bir şey daha yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Bu arada. Iron Man'ın filmi şey, e, Blue Ray çıkıyor değil mi? Evet Iron Man Blue Ray çıkıyor bu hafta. Haftaya da incelemesini yapacağız. Ve evet. bir şeyler yapacağız. Bir şeyler daha yapacağız. Evet. Belki e, sürprizimiz olabilir. Bir sürprizimiz olabilir. <gülüyor> Tigbon sağ olsun. Ondan evet. bir sürprizimiz olabilir. Haftaya onu açıklayacağız. Haftaya podcastimizi o yüzden e, kaçırmayın. Bu podcast haftaya olacak olan podcast'te de Iron başlayacağımız. Aslında ilk şeyin serinin ilk podcastı olacak yine film video inceleme video film, video adamı. Film DVD bul ve inceleme podcast'i. Evet, ayrı bir podcast Olacak. daha yapacağız. Sizin için oturacağız. Ayrı 3 bölümü izleyeceğiz. Evet. E, sizin için izleyeceğiz. Sizin için izleyeceğiz. Kendimiz <gülüyor> için izlemiyoruz. Sizin <gülüyor> için izleyeceğiz. Tüm ayrıntılarıyla, tüm komenterleriyle izleyeceğiz ama ve sizin için. Sizin için yorumlayacağız. Evet arandan sonra siz de gidip zaten alacaksınız. da olsun. Yine de bizden dinleyip sonra tekrar alabilirsiniz yani. Oğlum bu arada her şey dizi yapıyorlar ya artık. Evet. Geçen de konuştuk. Rocky'nin dizisi yapıyorlarmış. Ondan sonra El Mariachi'nin dizisini yapıyorlarmış. Rocky diyorum. Rocky şey, değil Rambo. Rambo. Şimdi bir de başımıza 12 Maymun'un dizisi çıktı. 12 Maymun dizisi ne ya? 12 Monkeys. Yani şimdi şöyle bir şey de var tabii yandan. 12, 12 Monkeys'in hoş bir arka şey ne derler. Dünya atmosferi hmm. hikayesi var aslında. Ee, ve filmde çok fazla açıklanan detaylandırılan bir hikaye değil bu yani filmde daha çok de bir tane neydi bir şey başlangıçlar. Tabii yani yaşayarak. bir... Zamanda yolculuk yapıyordu falan böyle. Evet. Tuhaf bir şey yapıyordu. Ama mesela onun ne, nasıl olduğu, niçin olduğu, nereden buldukları, nereye geldikleri, nasıl, nerede yaşadıkları falan sen böyle detaylı şey yok aslında filmde. Yok. Çünkü zaten o film aslında böyle tane bir tane kısa bir filminden ondan sonra de, şey yapıp esinlenildi. Adın adını hatırlamıyorum. Bir Lost bir şey Öyle bir şeydi. Her de detayları bilmiyorum. Öyle bir şeyden etkilenip e, aslında üzerine yapılmış şu bir film yani. Ee, ama hani eğer güzel bir şey yazmayı başarırlarsa. Yani anladığımız kadarıyla sayfa ilk pilotu gördükten sonra beğenmiş. Ben... Syfy. Evet. Ee. Ve demiş ki tamam ben full bir sezon geliyorum 12 bölüm getir bana demiş tamam mı? Yani 13 bölümlü pilotu da sayarsak bir dizi olduğu düşünüyorum. dediğin şey Sharknado gibisinden şeyler yani, sayfa mi? Tabii. Sharknado. <gülüyor> Sharknado'yu izlemedim ya. Ben de izlemedim. Ben de izlemek istiyorum <gülüyor> Bence aslında. Bence onu izleyip bir de onun incelemesini yapmalıyız. Tamam. Ya aslında. Çünkü onun ikincisi geliyormuş galiba. Hayır, şark neydi onun öncesi var. Neymiş? Sharktopus. Half shark, half octopus, all monsters. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş ya. <gülüyor> şark da çok tutmuş? Galiba ikincisini çekiyorlar. Işte. Hayır böyle saçma şey filmleri var sayfayın. -fi hani sırf saçma olsun diye çektiği filmler var. Ee, o yüzden güzel oluyor. Hmm. Evet sci-fi'de bir sürü var gerçekten Ve baya tutuyor Ben o Sharknado ilk yayınlandığı sırada, sırada yayın, yap, Bütün atılan tweetlere falan bakmıştım Özellikle Will Weed'in falan bir sürü Alkısır tweetleri var seyrederken böyle Attığı Hı -hı. çok başarılı ya yani Öyle öyle seyretmek daha eğlenceli oluyor böyle. Adamla sürüp tweetlerken Onu seyretmek daha güzel olurmuş ama bir seyremek değil. Ama Sharknado'yu bir izleyelim Sharknado'yu bir izleyebiliriz İntern Sharknado Düşte izleyelim yani Şanada, torna. Bu şey arada arası. şey Star Trek ne zaman çıkıyor? Star Trek de herhalde Eylül sonu doğru. Darkness. İşte haftaya yani işte bu bu hafta Iron Man çıkacak. Hı hı. Sanırım haftaya Evil Dead çıkıyor. Oo. Ev sineması için. Ondan sonraki haftada Into the Darkness çıkabilir ya da Evil Dead de aynı anda çıkar. Yani çünkü sinemada da bir hafta mı iki hafta arayla girerler değil mi? Evet. Bu arada aynı zamanda, aynı zamanda. Mad Max da çıkıyormuş bu liraya. Mad Max. Bunca zaman sonra oturup Mad Max izleyebilirim. Ya ben geçenlerde denedim. Geçenlerde dediğim hani oldu işte kaç ama. izlenmiyor abi ya. Nasıl izlenmiyor ya? Mad Max izlenmiyor mu? İzlenir be. <gülüyor> i̇zlenmiyor. En abi. azından birinci izlenir. Tina Turner. Yani bilmiyorum izlenmiyor Merk abi. Mel Mağistralar yani aklımdaki o hali hali olmayı. değil abi. Çünkü hani şunu fark ediyorsun. Ya yani o zamanların filmlerindeki e, hani hikaye, kurgu ve hikaye anlatımı yok. evet şu anda bizim bildiğimiz gibi değil. değil evet. Çünkü yok. Yok evet. Yes. Yani giriş gelişme kafe hiçbir şey yok. Giriş gelişme sonucu karakter gelişimi denen bir şey yok. Evet. Ondan sonra hani sanki hep orada evet. tamam mı? Hani e, biz orada olduğunu biliyoruz. Sete kamera koymuşlardır. Ha yani biz hani şey gibi eee reality show'muş. Hep orada olduğunu biliyoruz. Canımız sıkılmışız televizyonda onu açmışız gibi anlatıyorlar Ama şöyle bir şey oldu. Biz geçen oturduk 4K heris tamam mı? Hıh. -hı. 4K'nın Deadpool'unu seyrettik. Abi mesela 4K filmlerinde filmlerini ben seyredebiliyorum. Yani şimdi şey şunu şunu da getireceğim. Mesela ama açıp da James Bond filmi seyedemiyorum artık. James Bond çok kampi şey geliyor. Çünkü. Ama işte mesela dört heri de öyle gelebilir sanki çünkü dört heri de yani 80'lerin filmi değil mi o, o da? Ama şey e, James Bond filmlerini izleyemememizin bir sebebi bence James Bond filmlerinin çok böyle e, nasıl desem çok İngiliz, çok İngiliz değil. çok bir e, çok sabit bir e, formülasyon filmi olmasından kaynak, tamam mı? Yani gidiyorsun tamam mı görevini alıyorsun, ondan sonra işte ekipmanlarının aletinin edevatını alıyorsun, e, arabana işte tabancana işte e, ketlerini taktırıyorsun. Göreve çıkıyorsun. Anası iki tane kızı çıkıyorsun. Ama işte, görevi bitiriyorsun, geri geliyorsun, mani peninle flört ediyorsun. Ama heyecan uyandırmıyor bende izlerken. Yani hayır, çünkü, çünkü onun da aksiyonu ve kurgusu çok basit. Böyle hayır ama şey yok artık. Yani o zamanda izlediğini düşün ya da o anda izleyip onun eee sen söyle. Hatırasını anısını taşıdığını düşün. Yani işte. Hani bak ilk o Aston Martin'i gördüğünüz zaman işte, işte öndeki farlar inip de e, işte oradan taramalılar çıktığı zaman vay demesi. Evet bileyim, evet işte... tamam onlar heyecan veriliyoruz ama mesela şimdi heyecan vermiyor. Vermiyor çünkü çok saçma Şu salak şeyler alasını yani. gördük yani. Aynen. Hem öyle hem de bir de orada böyle Mesela o anı sana Yani şu andaki tabi kurgu şeyini düşündüğünüz ama O anı sana hakikaten heyecanlandıracak Bir şekilde sunmamışlar aslında Yani sunmadıklarını fark ediyorsun Hayır diyorsun. sunmuşlar ama o döneme işte, göre, sunmuşlar. O göre sunmuşlar Şu anda beni hiç heyecanlanmıyor Yani işte o Aston Martin'i görmek Veya işte o aksiyon sahne, şey, e, kovalama Araç kovalama hmm. sahneleri mesela Arkada müzik yok böyle bir Seni böyle heyecanlanacak bir şey yok Bir geçiş yok bir şey yok böyle yani ee, evet. Zaten bile şeyler de hani çok ortaya çıkıyor Ondan sonra işte stüdyoda çekmişler yarısını. Bilmiyorum. Arkada evet. ekran var falan filan. O tarz şeyleri görüyorsun. Ama böyle giremi filme giremiyorsun yani. Evet. Bir de oyunculuk da hani o James Bond oyunculuğu var ya evet. böyle takım elbiseyle iki yumruk at, yumruğu bile basit atıyor. Hani yumruk atması bile kötü. Dublörlük de kötüymüş. Hiçbir şey gelişmemiş bir dönemde. Ama <gülüyor> şimdi her şey o kadar gelişti ki yani adamlar dublör kullanmışlar. Dublörün suratını görüyorsun ya. Öyle sahneler var mesela. Şimdi kimin ne yaptığı adam hakikaten yapmış gibi seviyorsun filmleri. Yani, yani istediğiniz kadar bok atın ama yani Daniel Craig James Bond franchise'ında gelmiş geçmiş en iyi şeylerden biri olabilir ya. Yani. Olabilir tabii. Bence de ben de öyle düşünüyorum ama hani James Bond Franchise'in yenilemeleri iyi olmuş aslında. Kesinlikle. Bir yandan da. Ee, çünkü bu, bu da benim, yani bu zaman uy, ayak uyduracak şekilde e, başarılı bir şekilde yenilemiş Onu gördüm. Ama mesela Dirty Harry seviyorum sevdiyorum. Yani Dirty de bilmiyorum. Belki Clint Eastwood tam mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Mesela Clint Eastwood'un o oyunculuğu çünkü aslında hiçbir zaman değişmedi. Hep aynıydı yani zaten. Hmm. Hani o zaman şimdi o filmi sevderken, filmlerini veya herifin ondan sonra işte klasik one-liner'lar var zaten. İşte böyle San Francisco var. İşte San Francisco'da Kovalama yine biraz abi belki. Ya bilmiyorum o, o film mesela hiç, e, o filmi izleyebiliyorum. O filmde rahatsız olmuyorum. E, bilmiyorum. Çok tuhaf geldi. Çünkü aslında aynı dönem filmleri neredeyse. Işte aynı tekniklerde ya, çekilmiş şey, yani... filmler yani. Jameson filmlerinin amacı aslında Why dedirtmek ve hani o evet. bir buçuk bir buçuk saati hani e, tamamıyla enter şey eğlence üzerine çekilmiş bir film. Evet. Dört Yerinin kaygısı birazcık daha farklı. Orada birazcık daha fazla işte e, durum anlatımları anladın mı? Evet. Şeyler var karakter e, derin. Ya da belki şey. hakikaten işte Dört Yer olsun, o nasıl bu Die Hard olsun, yok işte Little Weapon, Little Weapon olsun. Bunlar belki tam böyle Hollywood'un açılabildiği döneme denk geliyor. Belki. Zaten biz şey yetiştik yani Little Weapon'lara yetiştik. Hmm. Ee, şey yetiştik ee, sen söyle. Die Hard'a Hard yetiştik. Yani ben Little Weapon iki izlediğimde ilkokul 2. sınıftaydım. Little Weapon 1 ne zaman çekildi onu hatırlamıyorum. Ama ben 2'den itibaren hani çıkışını hatırlıyorum. O yüzden hani Little Weapon'ı şimdi izlesek bile Bizim bir şeyimiz var Tabii Anımız var hatıramız var Ama abi benim James Bond'larda da hatıram var yani James Bond'larda yani da Bond lar hatıradır da benim... James Bond Yok. hatırlamıyor musun Yani her neredeyse pazar günü her Ondan sonra işte pazar sineması evet. Bir şekilde verilirdi yani James Bond James Bond'un bir kaçarı yoktu ki Yani benim benim için James Bond 5 tane James şeyden... Bond vardı sürekli verilerdi TV'de bir tv'de bir yerlerde Bilmiyorum ben James Bond Junior bilirim <gülüyor> O ne lan? Ha? Hatırlamıyor musun? Star Starter'ın ilk açıldığı zaman çocuk en çizgi film kuşağında verirler. Hayır, hiç bilmiyorum ya. demek ki. Direkt in şey yapmışım. Star'ın açıldığı günü hatırlıyorum var mı? <gülüyor> İyi yaşlandık. Onu ben de hatırlıyorum. Neyse yani sonuç olarak bu eski şeylerde ben işte in machine impassol mesela CD'm diye aldım. Machine Impossible'ları ben bir mesela şu anda izlemek istesem izleyemem herhalde. Film değil lan. Ha eskileri. Dizi dizi. dizi Machine Impossible var ya. Evet. Ama şey olanı. Şimdi Machine Impossible'un da ha. iki tane versiyonu varmış. biliyor muydun? ]miş. Bir tane bizim yetişmediğimiz bir versiyon var. Tamam. Machine Impossible asıl olan. Bir de sonra o Machine Impossible işte şey e, A takımındakine benzer bir herif ya. Aynen. Beyaz saçlı. Ama işte Face vardı falan filan böyle. Machine Impossible yok yanlış karıştırıyorum da. Neyse bir, başka bir ekip Anladım. vardı yani aslında. Evet, evet sonra çünkü ilk ekipte John Landau mu öyle bir herif var eskilerden kalma bir herif böyle belki yüzünü görsen hatırlarsın. Kesin. Ondan sonra onu aldım ben tamam mı bir şekilde merak ediyordum aldım. Arkadaş izlenmiyor yani o kadar kötü ki çünkü çok ucuz yani artık e, projeksiyonu ya. çok kötü ve böyle tam cansuzluk dizisi aslında ama cansuzluk da böyle saçma saçlar yapıyorlar böyle. Bir, uzun sürüyor sekanslar birbirine böyle sıkılıyorsun yani. Bir bölüm <gülüyor> izlemeye çalıştım bunu ne lan dedi bu benim bildiğim işinin pası bulamam al dedim böyle kenara koydum ha şeyi ve bıraktım direkt. Hiç bir daha da sev etmedim ben yani mesela. Tamam, keşke Mission Possible filmlerini de Tom Cruise oynamasaydı. <gülüyor> yani o biraz şey oldu tabi. Üzücü bir durum oldu. Mission Possible 2'de bir... mesela John Wu öldürmüş olsa Tom Cruise yeni bir adam gelmiş gelmişti. O falan. bir kere o franchise'ı aldı eline oğlum. Zaten elife bıraktılar. Onun, evet, onun değil mi yapımcılığını falan? Evet evet her şeyini o aldı eline. O yüzden <gülüyor> oradan işte <gülüyor> e, müdahale e, müdahale, etme, müdahale var. Müdahale var. Bu iş yapmaya çalışıyoruz. İlk film yoksa gayet iyiydi bence. İlk film fena değildi. Ama işte sonrasında bokunu çıkardı. Boşun üç film de fena değildi. 4 kötüydü. 4 neydi? Ghost protokol 4 değil mi? Do evet Ghost Protocol 4. İşte orada el ipleri tamamen şeye bıraktılar Tom Cruise'da ondan oluyor. Ya yani Dubai'de öyle çöl fırtınası fırtınası olmuyor tamam mı? Kum olmuyor mı? Yok yani. Olsan da zaten çöl fırtınasına koşabilir misin? Koşamaz. Ağzına burnuna kum girmiş. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. <gülüyor> Neyse. Olmuş bir saat. Ne kota mı dolduruyor? Yani bir minimum bir saat yapmak lazım diye düşünüyorum. Minimum bir saat konuşuyoruz. Ya bu arada değil. hani şey e, uzun diyenler var kısa diyenler var hani sizce kısa uzun... diyen var mı? Ne bileyim ben konuşsam daha konuşuruz. <gülüyor> evet. Uzun uzunla kısa arasında tabii görecelik fark var yani şimdi yarım saatlik zaten ne konuşacağım abi yarım saat yarım saat geçiyor Yani hatta. bence en az bir saat olmalı. O yüzden biz de yaklaşık olarak bütün podcastlerimizi bir saate bir saat tamamlamaya civarı, çalışıyoruz. Evet. Ama derseniz ki bir saat çok uzun. O zaman belki dinlemeyi sizde. 15 dakika konuşun yeter. <gülüyor> ne haber nasılsın diye bir hala hatır <gülüyor> sorun. <gülüyor> pederini podcastte ya da işte saygınları bir söyle balkun keyfine hoş geldiniz demekle bir 15 dakika doluyor zaten. Aynen. Ama bu arada biraz boş bir hafta? O e, Şimdi yine e, aranın şeyine çomak sokuyor gibi olacağım ama. E, karın bana laf atmış. İnternet üzerinden. Arkadaş karıştırma şimdi. <gülüyor> yani bak Allah Allah. Çok tehlikeli yerlere doğru gidiyorsun. Kardeşim bak senin tamam mı artık sözlü bir anlaşman var bir tamam mı? Yani istesen de istemesen de bizim haftalık olarak en az 2 belki de 3 tane ha. tamam mı ee, podcastimiz var. Güzelim orada bir sıkıntı yok zaten ama sen ilk pod podcastta laf atınca cevabını aldın tabii. Bir kere ben laf atmadım. Laf atmayacağım. Tamam, buraları keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben laf atmadım. Atmayacağım. Evet. Tamam mı? Attıysam da atmamış ol. Tamam. Tamam mı? Kabul ediyorum. Okey. O evet. zaman... O zaman... Burada bitirelim bari. Evet, biraz düşünün. Daha mı uzun yapalım? Daha kısa yapmayacağız. <gülüyor> daha mu, daha uzun yapalım. <gülüyor> daha daha kısa olmayacak. Daha uzun olabilir. Daha uzun olabilir. Daha kısa olmayacak kesin. Ya kısa hmm. olacaksa da 45 dakika indireceğiz. Yani, en fazla? 45 yani. dakika evet. En azından hani. Evet. Bayağı bir futbol maçı bu 90 dakika lan. Tabii canım. Onda oturup seyiyorsunuz. Biz de dinleyin. Allah yani. Allah. Ya zaten bak İstanbul'da bir noktadan bir noktaya gitmek en az bir zaten saat sürüyor. Zaten bir saat tamam. sürüyor. Evet. evet. Yolda dinlersin. Aynen. Hı. Mesela sen iş yerinden evine gidiyorsun. Kaç dakikası? Oh, bir buçuk saat. Vallahi benim bile benim bile ki aslında semt olarak yakın benim iş yerimle evim hani şey taksiye falan binmediğim sürece yollara açık olmadığı He. sürece çık yürü metroya in ondan sonra metroya bin ondan sonra metro zaten hani hani metro girişinden giriyorsun ama yani metro binmiş olmuyorsun. metro bine ne kadar zaten bir 15 dakika evet, yürüyorsun. yürüyorsun evet. Ondan sonra o metrodan tekrar 15 dakika çıkıyorsun oradan sonra tekrar yürüyorsun ya da otobüse biniyorsun. Yani benim de bir yani rahat eee 40-45 dakika mı oluyor herhalde. Çok üzüldüm seni. Evet. Ben seni hiç üzüldüm. Evet. <gülüyor> ben yıllardır Gebze'ye gidip yani. Bana ne oğlum gitmeseydin adama bak. Gittim geldim ama. Neyse. Işte. Ee, o yüzden bir saat güzel arkadaşlar dinleyin. Anca. İşiniz gücünüz var mı bilmiyorum ama olmasın. <gülüyor> Zaten dinliyorsun. Kulağını takacaksın Bir kulağından gidip diğer kulağın çıkacak. Evet. Bu nedenle... Burada bitirelim. Evet haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, ben Saygın. Ben Aristo size iyi haftalar diler. Evet. Ee... Bir dahaki sefere balkona bekleriz. Balkona bekliyor musun gerçekten? Balkona adres veririz. Balkona mi? aşağı <gülüyor> balkondan aşağı durlarsa anasını ekmek falan atarız. Ekmek, fındık fıstık. Ya da şey sallandırırız. Bizim şey içecek falan alırlar belki. Sepet, Sepet sallandırırız. <gülüyor> Bakkaldan anasını bir şey alırsınız peki. bekleriz. Davellerinki tamam. komple demesen onun. be. His He had a Along the countryside, I saw him ride He had a gun, I knew him well Oh, I heard him singing, I knew he loved someone They